Ayın ikiye bölünmesi mucizesi. Kıyamet alametlerinden birisi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla, ayın ikiye bölünmesi hadisesidir. Kur'an-ı Kerim'de Kamer suresi birinci ayette "Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı" buyurulmuştur. Ayın ikiye bölünmesini sahabelerin büyüklerinden Hazreti Ali radıyallahu an İbni Mesud radıyallahu an, İbni Abbas radıyallahu an, İbni Ömer radıyallahu an, Huzeyfe radıyallahu an, Cübeyr İbni Mut radıyallahu an ve Enes radıyallahu an rivayet etmişlerdir. Hicretten önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin Mina mevkiindeyken Allahu Teala'ya dua etti. Ay ikiye bölündü. Bir parçası karşıdaki dağın, ikinci parçası da öteki dağın üzerine gitti. Daha sonra bu iki parça tekrar birleşiverdi. Bu olay çok kısa süre içinde gerçekleşti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük mucize karşısında orada hazır bulunanlara ''Şahit olun, şahit olun.'' buyurdu. Müşrikler açıkça gördükleri bu mucizeyi inkar edemediler ancak sihirdir dediler. Geçmiş hiçbir peygamber böyle büyük bir mucize göstermemiştir. Bu mucizeyi sahabelerden Abdullah İbni Mesud radıyallahu an, Huzeyfe radıyallahu an ve Cübeyr İbn Mut radıyallahu an bizzat görmüşlerdir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an rivayetinde şöyle demiştir: Biz Mina'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberken ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın arkasında, bir parçası dağın önündeydi. Bize şahit olun buyurdu. Cübeyr İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetinde müşrikler bu ay yarılma mucizesini gördükten sonra "Muhammed bizi büyüledi. Fakat herkesi büyüleyemez." dediler. Mekke'ye çevreden gelen yolculara sordular. Onlar da ayın ikiye bölündüğünü gördüklerini söylediler. Bu ay mucizesi aynı anda Hindistan ve Endonezya'da da görülmüştür. Ayın ikiye bölünmesi mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla yapılan olağanüstü bir hadisedir. Bu olayı Kur'an-ı Kerim kıyametin alameti olarak göstermiştir. Tabiat kanunlarıyla bu durumu izah etmeye çalışmak yanlıştır. Çünkü sıradan bir olay değildir. Tabiat üstü bir hadisedir. Allah Celle Celaluhu her şeyi yapmaya kadirdir. Söz konusu mucize yarattığı tabiat kanunlarına bağlı değildir. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle bu olay bir mucize olarak gerçekleşmiştir. İsra ve Miraç Mucizesi En meşhur rivayete göre İsra, hicretten bir buçuk yıl önce, Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden biridir. Daha doğrusu kıyamete kadar dünyada meydana gelecek olan en önemli olaylardan biridir. Bu mucize, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında olan değeri, yakınlığı ve üstünlüğünün açık bir göstergesidir. Bu yolculukta görmüş olduğu nur ve ilahi tecellileri kavramak, anlamak ve yazmak mümkün değildir. Böyle bir olay daha önce hiç kimseye nasip olmamıştır. O tarihte Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, her zaman Mekke müşriklerine karşı koruyan ve destekleyen amcası Ebu Talip öldü. Birkaç gün sonra ilk Müslüman olan maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman peygamberimizden esirgemeyen eşi Hazreti Hatice radiyallahu An da vefat etti. Bu olaylara peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. İslam tarihinde bu acı iki ölümden dolayı seneye hüzün yılı denmiştir. Bu olayların üzerine... Çok zayıf durumda bulunan Müslümanlara karşı müşriklerin zulüm ve işkenceleri bir kat daha arttı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kölesi Zeyd ile birlikte Taif şehrine halkı İslam'a davet etmek için gitti. Fakat netice alamadan üzgün bir şekilde Mekke'ye tekrar geri döndü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meydana gelen bu acı olayların üzüntüsüyle Kabe'de yatarken her şeye kadir olan Allah Celle Celaluhu dünyanın yaratılışından beri ışık hızının bile henüz ulaşamadığı yedi kat semanın çok ötesine onu teselli etmek için bir anda ulaştırdı. Allah Celle Celaluhu zatına mahsus olan bu büyük ayetleri ona gösterdi. İsra'nın Arapça kelime anlamı gece yürüyüşü demektir. Miraçsa yükseğe çıkmak anlamındadır. İsra hadisesinin Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısmı Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Bu safhayı inkar eden kafir olur. İsra suresinin ilk ayetinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya seyahat ettiren Allah her türlü noksandan münezzehtir. İsra ve Miraç hadisesini rivayet eden sahabeler çoktur. Hazreti Ömer İbni Hattab, Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, İbn Mesud, Ebu Zer Malik İbni Sa'a, Ebu Said, İbni Abbas, Cabir, Huzeyfe, Ebu Hüreyre radiyallahu anh gibi büyük zavadlar tarafından nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin Kabe'nin hatim kısmında yatarken Cebrail aleyhisselam gelip onu uyandırdı. Göğsünü manen yardı. Kalbini çıkarıp zemzem suyuyla yıkadıktan sonra içi hikmet dolu altın bir tas getirerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğsü içine boşaltıp tekrar göğsünü kapattı. Buhari, Müslim. Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme binmesi için beyaz merkepten büyük katırdan küçük burak adında bir binek getirdi. Bu binek yıldırım hızıyla gidiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamla birlikte Mescid-i Aksa'ya vardı. Peygamberimiz kendisinden önce gönderilen bütün peygamberlerin Mescid-i Aksa'da hazır olduklarını gördü. Namaz kılmak için birlikte saf tuttular. Cebrail aleyhisselamın işaretiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara imamlık yaptı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, İçmek için iki dolu üç bardak getirildi. Birinde su, birinde süt, birinde şerbet vardı. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan süt bardağını alıp içti. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru olanı seçtin dedi. Miraç, Hazreti Peygamberin Cebrail Aleyhisselam'la birlikte Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Sidret-el Münteha'ya kadar olan yolculuklarıdır. Onlar için kurulan manevi miraç merdivenine birlikte binerek dünya semasına bir anda çıktılar. Birinci kat semada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturan bir zat gördü. Sağ ve solunda gölgeler vardı. Sağına baktıkça gülüyor, soluna baktıkça ağlıyordu. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a bu zatın kim olduğunu sordu. Hazreti Cebrail Aleyhisselam, bu Hazreti Adem Aleyhisselam'dır dedi. Sağındakiler cennetlik, solundakiler cehennemlik olanlardır dedi. Bu katta küfrün ve isyanın sonucu olan cehennemin bütün dehşet ve felaketi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterildi. İkinci kat semada Hazreti Yahya Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam, üçüncü katta Hazreti Yusuf Aleyhisselam, dördüncü katta Hazreti İdris Aleyhisselam, beşinci katta Hazreti Harun Aleyhisselam, altıncı katta Hazreti Musa Aleyhisselam, yedinci katta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı gördü. Yedinci semanın en son noktası olan Sidret el-Münteha'ya vardılar. Dünyanın ilmi burada son buluyor. Bunun ötesinde ne olduğunu Allah Celle Celaluhu'dan başka kimse bilemez. Bu mevki de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müminler için hazırlanan cennetin bütün nimetleri gösterildi. Miraç'la ilgili Necm suresinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Necm suresi, 13 ila 16. ayetler. Yemin olsun ki onu bir defa daha gördü. Sidret el Münteha yanında, Cennet el onun sidrenin yanındadır. O sidre Allah Celle Celaluhun nuruyla örtülmüştür. Hazreti Peygamber'in gözü gördüğünden ne kaydı ne de şaştı. Andolsun ki Rabbinin alametlerinin en büyüğünden bir kısmını gördü. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sidretel Münteha'da Cebrail aleyhisselamı asıl şekliyle 600 kanatlı olarak görmüştür. Cebrail aleyhisselam Sidret el Münteha'dan ileriye gidemeyeceğini Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Cennetten gelen refref, ipek döşeğin rehberliğinde Sidretel Münteha'nın ötesine geçmek suretiyle seyahatine devam etti. Nihayet zaman ve mekandan münezzeh olan Allah'ın huzuruna vardı. Arada hiçbir vasıta olmadan Allah'ın bizzat kelamını işitti. Allah Celle Celaluhu çeşitli tecellilerine ve nurunu müşahede etti. Allah tarafından ona şu emirler verildi. 1- Günde elli vakit namaz kılınması farz olundu. 2- Allah Celle Celaluhu'na ortak koşmayanların cennete girecekleri bildirildi. Üç Bakara suresinin son iki ayeti vahyolundu. Allah'ın huzurundan ayrıldıktan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'a uğradı. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun ona ne vahyettiğini sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 50 vakit namaz farz kılındı dedi. Hazreti Musa, ''Benim bu konuda tecrübem vardır. Ümmetin her gün elli vakit namaz kılmaya tahammül edemez.'' dedi. ''Namaz sayısının azaltılması için Allah'tan ricada bulun.'' dedi. Hazreti Peygamber bu tavsiyeye uyarak namaz sayısının azaltılması için Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna birkaç kez çıkarak yalvardı. Allah, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ricasını kabul ederek namazı günde beş vakte kadar indirdi. Dönüşte Hazreti Peygamber, Miraç ile tekrar Kudüs'e geldi. Oradan da Burak'la aynı gece Mekke'ye döndü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin meydana gelen İsra ve Miraç olayını Kabe'de toplanan müşriklere anlattı. Kureyş müşrikleri bu olaya şaşırdılar. İnanmadılar. Ondan delil istediler. Mescid-i Aksa ile ilgili sorular sormaya başladılar. Allah Celle Celaluhu Mescid-i Aksa'yı Hazreti Peygamber'in gözü önüne getirdi. Sordukları soruları Mescid-i Aksa'ya bakarak cevap verdi. Kureyş müşrikleri Şam'a göndermiş oldukları ticaret kervanlarını yolda görüp görmediklerini sordular. Kervanlarını yolda gördüğünü söyledi kervanda bulunan şahısların ne yaptıklarını teker teker onlara anlattı. Hatta bir kervanın halen ten yolunda gelmek üzere olduğunu bildirdi. Kervanın önünde boz siyah bir deve, onun üstünde biri siyah, diğeri alaca renkte iki çuval bulunduğunu söyledi. Müşrikler gelen kafileye Hazreti Peygamber'in anlattıklarının doğru olup olmadığını sordular. Onlar da onun söylediklerini aynen tasdik ettiler. Yeni Müslüman olan bir kısım kişiler bu ilahi mucizeyi kavramaktan aciz oldukları için dinden hemen döndüler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anı ise mucizeyi duyar duymaz hiç tereddüt etmeden tasdik etti. Bu hareketinden dolayı Hazreti Peygamber ona Sıddık lakabını verdi. Miraç gecesinde Hazreti Peygamber hiçbir insan ve hatta meleğin ulaşmadığı noktaya ulaştı. Böylelikle Allah Celle Celaluna en yakın olma şerefine nail oldu. Zaman ve mekandan münezzeh olan Allah'ın büyük ayetlerini seyretti. Cennet ve cehennemi gördü. Arada hiçbir vasıta olmadan Allah'ın hitabına mahzar oldu. İsra ve Miraç mucizesi bir gecede meydana gelmiştir. Bu durumu akılla veya mevcut olan tabiat kanunlarıyla izah edilemez. Bu bir mucizedir. Allah Celle Celaluhu dilediği her şeyi bir anda yapmaya kadirdir. Medine'ye hicreti sırasında meydana gelen mucizeler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerinin dayanılmaz zulüm ve işkencelerine karşı sahabelerin Medine'ye hicret etmelerine izin verdi. Hicret ederken çok dikkatli davranmalarını küçük gruplar halinde gitmelerine tembihledi. Durumu fark eden müşrikler telaşlandılar ve konuyu görüşmek üzere Darun Nedve'de toplandılar. Darun Nedve, Kureyşlilerin toplandıkları ve karar verdikleri bir yerdi. Medine ve Suriye'ye yapılan ticaret yolu üzerindeydi. Sahabelerin orada toplanmalarının ileride müşriklerin aleyhinde olacağı kesindi. Sahabelerin buraya göç etmelerini önlemek ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin faaliyetlerini durdurmak için toplandılar. Hazreti Peygamberi sürgün etmek, tutuklamak veya öldürmek gibi bazı görüşler ortaya atıp tartıştılar. En son Ebu Cehil şöyle dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmekten başka çare yoktur. Her kabileden güçlü bir genç seçelim. Hepsi birlikte onu öldürsünler. Böylece kimin öldürdüğü belli olmaz, kabilesine de diyetini öderiz. O zaman onlardan kan davası gütmezler dedi. Ve bu görüş herkes tarafından benimsendi. Hicret sırasında kuşatılan evden kurtulma mucizesi. Hazreti Peygamber'i öldürmek için müşrikler hazırlık yapmaya başladılar. Bütün kabileler tarafından seçilen eli kılıçlı 200 kişi geceleyin Hazreti Peygamber'in evinin önünde ve etrafında toplanmaya başladılar. Aralarında müşriklerin lideri Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ümeyye bin Halef de vardı. Kureyş adetlerine göre evinde bulunan kimse öldürülemezdi. Böyle bir hareket korkaklığa alamet sayıldığı için örf ve adetlerine aykırıydı. Onun için Hazreti Peygamber'in evinden çıkmasını bekliyorlardı. Hazreti Cebrail aleyhisselam gelerek Kureyş müşriklerinin bu hain planlarının Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Böylelikle Allah Hazreti Peygamber'e Medine'ye hicret etmesi için izin verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi yanına çağırdı. Korkmadan yatağına yatmasını, ona hiç kimsenin bir zarar veremeyeceğini söyledi. Ertesi günde yanında bulunan bütün emanetleri sahiplerine vermesine emretti. Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı. Yerden aldığı bir avuç toprağı evin önünde beklemekte olan müşriklerin başlarına serpti. Biz onların önlerine bir set, arkalarına bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık göremezler. O gece nazil olan Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak yanlarından geçip gitti. Bir mucize olarak orada bekleyen eli kılıçlı 200 kişiden hiç kimse onu görmedi. Çünkü o bizzat Allah tarafından korunuyordu. Müşrikler tarafından hazırlanan bu hain plan bir mucize sonucu gerçekleşemedi. Sevr mağarası'nda örümceğin ağ germesi ve güvercinlerin gelip yuva kurma mucizesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evden ayrıldıktan sonra geceleyin Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la birlikte Sevr Dağı'nda bulunan mağaraya gittiler. Sabahleyin müşrikler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i evinde bulamayınca Mekke'nin her tarafını aramaya başladılar. Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın evine gittiler. Onu da evde bulamadılar. Onları ellerinden kaçırdıkları için telaşa kapıldılar. Müşriklerin ileri gelenleri kim Muhammed ve Ebu Bekir'i bulup getirirse veya öldürürse ona yüz deve verilecektir şeklinde ilan verdiler. Tellallar her tarafta bu ilanı duyurdular. Mağara'da bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izini kaybettirmek için örümcek Allah'tan aldığı emirle mağaranın ağzını ördü. İki yabani güvercin de gelerek yuva kurdu. Müşriklerse yanlarına iz sürücülerini de alarak onları aramaya başladılar. Mağaranın önüne kadar geldiler. Yanlarında azılı müşriklerden Ümeyye bin Halef de vardı. Takipçiler mağaranın içinde girmek isteyince Hazreti Ebubekir telaşa kapıldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gayet sakin bir şekilde "Üzülme. Allah bizimle beraberdir." buyurdu. O sırada Ümeyye bin Halef örümcekler ağ gelmiş, güvercinler yuva kurmuş. "Oradan gelin." diye kızarak bağırdı. Böylelikle mağaraya girmelerine mani oldu. Buhari rivayetinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir radıyallahu an birlikte mağaranın içindeyken müşriklerin aralarında yaptıkları konuşmaları duyuyorlardı. Ama Allah müşriklerin onları görmesine imkan vermiyordu. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu hadiseyi şu şekilde bildirmektedir. Siz Allah'ın Resulüne yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir.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 Ve her işi hikmetlidir. Tevbe Suresi 40. Ayet Mağaranın ağzına örümceğin gelip ağ örmesi, güvercinlerin yuva yapması, müşriklerin mağaranın önüne kadar gelmelerine rağmen içeriye girmeden kör kör etrafa bakarak geri dönmeleri bunlar asla bir tesadüf değildir. Sevr mağarasında Hazreti Peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bu hadise ve kurtulması büyük bir mucizedir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tam himayesi altındaydı. Onu hiçbir güç ve kuvvet öldüremezdi. Sülakanın atının ayaklarının karnına kadar yere batma mucizesi. Kureyş müşrikleri, Hazreti Peygamber'i sağ ve ölü olarak getirene yüz deve vereceklerini ilan ettiklerinden çok kişi bu ödülü almak için onların izlerini takip ediyordu. Bunlardan biri de Suraka bin Melik'ti. Cesur ve iyi bir iz takipçisi olan Suraka, yaptığı çalışmalar sonucu onların izlerini buldu. Atına binerek kısa bir zamanda içinde onlara yetişti. Aralarında çok kısa bir mesafe kalmıştı. Onlara o kadar yaklaştı ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okumasını dahi duyuyordu. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasına hiç dönüp bakmıyordu. Suraka'nın geldiğini fark eden Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh telaşlanarak sık sık arkasına bakıyordu. Suraka'nın büyük ödülü alması bir an meselesiydi. Birdenbire atının ayakları görülmeyen bir gizli güç tarafından çekilerek karnına kadar yere battı. Yerden dumanlar çıktığını gören Suraka hiç kimsenin Hazreti Peygamber'e bir zarar veremeyeceğini anladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dua et kurtulayım diye yalvarmaya başladı. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allah tarafından duası kabul edilerek Suraka bu kötü durumdan kurtuldu. Suraka'nın atının yere çakılması, dumanların o anda atının ayaklarının altından çıkmış olması üzerine içine korku düşerek takipten vazgeçmesi bir mucizeydi. Sütsüz keçinin süt verme mucizesi Medine'ye giderken yolda bir keçi çobanına rastladılar. Ondan süt almak istediler. Çoban yanında hamile bir keçiden başka hayvan bulunmadığını, onun da sütü kesik olduğunu söyledi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çobandan keçiyi sağmak için izin aldı. Dua ederek keçinin memesine mübarek elini uzatarak sağmaya başladı. Allah Celle Celaluhun izniyle o anda keçinin memeleri sütle doldu. Orada bulunanlar sütten doya doya içtiler. Çoban görmüş olduğu bu mucize karşısında hayretler içinde kaldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sen kimsin diye sordu. Hazreti Peygamber ona ben Allah'ın peygamberi Muhammed'im dedi. Çoban peygamber olduğunu öğrenince görmüş olduğu bu mucize karşısında tereddüt etmeden şehadet ederim ki sen bir peygambersin, ben sana tabi oldum dedi. Çünkü gördüğüm bu mucizeyi peygamberden başkasının yapması mümkün değildir diye söyledi. Sütsüz bir keçi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla o anda süt verdi. Ümmü Mabed'in Çadırında Meydana Gelen Mucizeler Hicret sırasında yol üstünde bulunan Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. Yiyecekleri tükenmişti satın almak için hurma, süt veya et bulup bulunmadığını sordular. Ümmü Mabet, çadırda yiyecek namına hiçbir şeyin bulunmadığını söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çadırda yatmakta olan zayıf, güçsüz bir koyun gördü. Ümmü Mabet'e, ''Bunda süt yok mudur?'' diye sordu. ''Zayıf bir hayvandır, yürümeye dahi dermanı yoktur, sürüden geri kaldı, sütü yoktur.'' dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Mabed'e sağmama izin veril misin diye sordu. Onda süt diye bir şey bulamazsın ama buna rağmen istiyorsan sağmana ben izin veriyorum diye cevap verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederek mübarek eliyle koyunun memesine dokundu. Meme o anda süt doldu. Bizzat kendisi sağmaya başladı. Çadırda bulunan bütün kapları süte doldurdular. Orada bulunanlar hepsi doya doya bu sütten içtiler. Ümmü Mâbed'in hasta bir çocuğu vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir mucize görünce hasta olan çocuğunu onun huzuruna getirerek iyileşmesi için dua etmesini istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan çocuğa dua etti. Çocuk anında iyileşti. Bu koyun uzun zaman Ümmü Mabed'in evine bereket getirdi. Her gün sabah akşam ondan süt sağırlardı. Kupkuru olan bu koyunun süt vermesi ve hasta olan çocuğun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla anında iyileşmesi büyük bir mucizedir. Hurma kütüğünün inleyip ağlama mucizesi Medine'ye hicretten sonra sahabeler ibadet etmek için Mescid-i Nebevi'yi, Peygamber Efendimiz'in mescidini yaptılar. O zaman mescide bir minber yapılmamıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günleri hutbesini okumak için hurma ağacından yapılmış olan bir direğe dayanırdı. Daha sonra cemaat artınca arkada kalanlar Peygamberimiz'in yaptığı konuşmaları duyamaz oldular. Bunun üzerine hutbenin herkes tarafından rahatlıkla duyulması için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izniyle üç basamaklı bir minber yapıldı. Cuma günü namaz için sahabeler mescide toplandılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce dayandığı hurma kütüğünü terk ederek yeni yapılan minbere çıkarak konuşmaya başladı. Terk edilen hurma kütüğü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı kaldığı için Üzüntüsünden hamile deve ağlamasını andıran bir inleme sesi çıkarmaya başladı. Başka bir rivayete göre çocukların ağlama ve feryat etmelerine benzer bir ses çıkardı. Cuma namazı için gelen bütün sahabeler bu inlemeyi işittiler. Kütüğün başına sahabeler de giderek ağlamaya başladılar. Bu durum karşısında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi yarıda keserek minberden indi. Kütüğü mübarek eliyle okşamaya başladı. O zaman sesi kesildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, direğin ağlamasının sebebi ben hutbe verdikçe onun Allah'ın ismini duymasıdır, dedi. Buhari. Bu hadiseyi 20'den fazla sahabe rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Ebu Said el-Hudri, Enes bin Malik, Hazreti Cabir gibi sahabeler tarafından bu olay görülmüştür. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlayan kütüğü yeni yapılan minberin altına çukur kazdırarak koydurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde mescit yıkılıp yeniden yapılınca bu hurma kütüğünü sahabelerden Hazreti Ubeyt bin Kab evine götürdü. Çürüyünceye kadar bunu muhafaza altına aldı. Cansız kütüğün hayat sahibi canlılar gibi ağlaması herhalde sıradan bir olay değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir mucizesidir. Ağaçların ve hurma salkımının yürüme mucizesi. Mekke müşrikleri peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu İslam'a çağrı davetini kabul etmiyorlardı. Cahiller onu yalanlıyor. Hakaret ediyor, saldırılarda bulunuyorlardı. Bir gün yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler tarafından yalanlanmış ve çirkin bir saldırıya maruz kalmıştı. Şehrin dışına çıkarak üzgün ve bitkin bir şekilde kendisine yapılan bu kötü hareketleri düşünüyordu. Cebrail aleyhisselam yanına geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu üzüntüsünü gidermek ve onu teselli etmek için karşıda duran ağacı çağırmasını istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağacı çağırdı. Ağaç da sağa sola sallanarak bütün kökleriyle birlikte topraktan çıkarak huzura geldi. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen ağacın tekrar yerine gitmesini emretti. O ağaç tekrar kökleriyle birlikte eski yerine gitti. Bu olay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rahatlattı. Ahmet bin Hanbel İbni Abbas radiyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir çöl bedevisi geldi. Senin Allah'ın peygamberi olduğunu ben nereden bileceğim? Bu konuda delilin nedir? Beni nasıl ikna edebilirsin diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu gelen bedeviye karşıda durmakta olan hurma ağacını göstererek şu hurma ağacındaki salkımı çağırırsam o da gelse Peygamberliğime iman eder misin diye sordu. Bedevi tereddüt etmeden evet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurma salkımını çağırdı. Salkım ağaçtan ayrılarak inmeye başladı ve onun huzuruna geldi. Salkım, selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamberimiz ona haydi yerine dön diye emretti. Salkım döndü, eski yerine kaynadı. Bedevi görmüş olduğu bu mucize karşısında Müslüman oldu. Tirmizi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işinden dönüp evine gitmekte olan bir bedeviye yolda rastladı. Ona daha hayırlı bir işe dön dedi. Bedevi bu hayırlı iş nedir diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tevhid kelimesini okudu. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğunu söyledi. Bedevi bu görmüş olduğu mucize karşısında Müslüman oldu. Tirmizi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işinden dönüp evine gitmekte olan bir yer rastladı. Ona daha hayırlı işe dön dedi. Bedevi bu hayırlı iş nedir diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tevhid kelimesini okudu. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in kulu ve elçisi olduğunu söyledi. Bedevi, bu söylediklerinin delili nedir, beni nasıl inandıracaksın diye sordu. Hazreti Peygamber, işte bu ağaç söylediklerime şahittir diye buyurdu. Allah'ın birliğine, benim de onun peygamberi olduğuma şehadet eder dedi. O ağaç, bu konuşma üzerine sağa sola sallanarak, kökleriyle birlikte topraktan çıkarak, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip durdu. Bedevinin yanında söylediği sözün doğru olup olmadığını ağaca sordu. Ağaç kelimeyi tevhidi üç kere arka arkaya tekrar etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağaca emretti, çıktığı yere tekrar giderek yerleşti. Bunu gören Bedevi de Müslüman oldu. Ebu Naim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif şehrine sahabelerle birlikte gitmekteyken yolda durup dinlenmek için vakitleri yoktu. Gece ve gündüz durmadan hayvanların sırtında bazen yatarak yol alıyorlardı. Yolda giderken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin atının önüne büyük bir sidre ağacı çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız etmemesi için Allah'ın izniyle o sidre ağacı ikiye ayrıldı. At hiç durmadan ve yön değiştirmeden içinden geçti. Bu ağaç uzun zaman o şekilde kaldı. Ağaçlar akıl sahibi insanlar gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinler tanırdı. Hazreti Ali radyallahu anh anlatıyor. Resulullahla birlikte Mekke'deydim. Beraberce bir tarafa gitmiştik. Onun karşısına çıkan her ağaç ve her dağ ona selam veriyor ve Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü diyordu. Tırmızı